Modern sabahlar, modern sabahlar, modern sabahlar. Radyo Tünel modern sabahlar devam ediyor sevgili sana severler. Yani fire geç geldi stüdyo ama hakikaten bir yayın enerjisiyle geldi. Yani o gelmesi bir hala mutfakta pinikliyorduk. O da aynısını yapma zamanı geçti. Evet. Geçti mi? Yani geçti bu arada ya. olan benim olmam gerekiyordu bilmiyorum. Şu anda sinirli <gülüyor> zirve yaptı. Ben birazdan ağlayacağım. Ağlanacak, hiçbir, ağlayacağım. Şey Ağlanacak hiçbir şey yok. Yayınınız çok güzel. Lütfen fitne. Fitne odun taşımayın. Fücür, fücür taşıyabilir miyiz? Ağlarız günümüzde. Fücür ne? Niye öyle diyorsun Fitne yani? ve fücürün fücürü mu? Fitne fücürün. Fücürü tabii canım. Fücür daha böyle gelişkini. Fitne daha böyle daha küçük olanı. O zaman bugünün hashtag'i belli oldu. Fücürle gelen adalet diyoruz. <gülüyor> Fücürle gelen fitne. Fücür. Veya fitnesiz fücür nedir ki? diye hashtag yazalım. Herkes Dedikoduyla şey gelen ficur diyoruz. Lütfen e, hashtag açtıktan sonra kimse lütfen, bir şey yazmasın. Evet, lütfen rica ediyoruz. Herkes saygı göstersin. <gülüyor> Çok Fitli ateş demekmiş. Bu Madenlerde falan kullanılan ateş. Evet bir madencilik terimi. Ve o ateşi de harlandıran da fettan deniyormuş. <gülüyor> fettan canım. Gözleri nasıl? fettan güzel şarkısı o. Fettan. İsminiz Fett ne demek fettan bey? Madenlerde fitli ateş diyen adam. <gülüyor> evet. Fücur da herhalde bir alt görülüsün fücür, değil mi? o patlamadan sonra ateşledikten sonra Fitnenin Ager'de bıraktıklarına Fücur denir. Ha, Nasıl oluyor ya? Fücur? Fücur mu? Füc fücür. Fücür mu? Fücür. Fücür. Fransızcasını biliyorum fücür. ama Türkçesini Fe. bilmiyorum. Fe. Hiç Fe. yazdın mı Fahir? Neyi anlatmaya çalışıyorsun bana? Yani? Hiç Bazı günleri olmayı. hiç yazmamışız ya valla. Hashtag yazıncaya kadar hiç yazmamışız yani. F. Fatsa'nın evet. F'si. Tamam kodlu Ünye abi. Ünyenin Ü'sü. Ü mü? Evet. Ceyhan'ın C'si. Urfa'nın uusu ama lezzetli o değil o. Üstünde şapkalı o. <gülüyor> şapkalı o. Şapkalı o. Ve Rize'nin resi oktay eğer çok. Ha. Neymiş, Neymiş? Neymiş? Ha dediğine Bize göre portatif bilgisayarda bakıyor demek. Çok sevgili seyirciler, seyirciler mi? <gülüyor> Oo ben olmuşum programın başında haberim yok. İsyankarlık acilik, zina, ne? Zina mı Fücü? <gülüyor> çıkarma, edepsizlik, yalancılık. Ha. Fitneyle gelen Fucur o zaman. Hashtagimiz belli, belli. Tamam abi. O zaman doğru. Buyurun efendim. Fitne'ye Fucur'a yer yok. <gülüyor> Başladı hafta <gülüyor> haftaya güzel oldu Fitne'yle Fucur'la. Çok ben mutlu... Programa fitne girmesin diye uğraşırken Fucur'u da soktunuz Lux Yani ne yapayım ege? Vallahi Bunu bir yandan derken bir yanımızı açık bıraktık. Ama olsun mutluyuz. Ha yani bir zamandı üniversite bitirmişiz yoksa var ya sürüm sürüm sürünecektik. Oktay kaç yılda bitirdi? Ee, yedi, terörist. Ne oldu ya? Sus. Sen kaç yılda bitirdin? 6 yılda bitirdim. Sen de az terörist değilsin. Ben herhalde baş teröriste ben Sen benim. esas marjinalsin sen. Esas marjinal. yani İyi ki zemlisinin zamanında uydu muydu göndermediler şey vallahi üniversiteyi 6 yılda bitirmeyen atılacak bundan böyle. Öyle mi? Ee, bundan sonra onun yasasını hazırlıyoruz. Aman Alt... canım hep öyle bir şeyler oluyor zaten ondan sonra af Hayır, çıkıyor. Hayır olur mu? Düşüyor. Hayır işte bundan sonra demiş ki, yasasını hazırlıyoruz dedi başbakan. 6-7 yılda üniversiteyi bitirdin bitirdin. Bitiremediğin takdirde artık güle güle. Oktay bak sen de yırtmışsın. Ben de yırtmışsın. Bitiremediğin takdirde hem okuldan atılıyorsun... ...hem de darbeci olarak içeri, i̇çeri atılıyorsunuz. Valla ben şey şu o. anda... ...yani sizin siz okur yazar... ...iyi kötü yine üniversiteyi bitiriyordunuz... ...ben gene sürüm sürüm sürünüyordum yani. Hayır hapislerde Programı. sürünüyordum bir de. yani. Evet. En, en kötü tarafı. Çünkü biliyorsunuz 9 yılda ben ne, ne hale gelirdim. 6-7 yıl. Bir yıl atıldı yani 8... ...bir yılda oradan 9... Bir sene de açıkta kalmıştım da onu saymıyorum. Ne oldu onu şu anda? Ottüde ikinci midterm zamanları mı? Va işte ıı, dönem bitmek dönem üzere ya. Dönem bitmek üzere ne diyorsun ama, herhalde. Finaller yılbaşından sonra olur herhalde. Gerçi doğru. İkinci midterm. Zamanları. zamanları. Çalışmayan darbecidir. Efendim fitnecidir, fücürcüdür. Aynen. Yani şu anda mesela sabah erken kalkıp çalışırım diye dün gece yatmış olanlar. Sabah kalktılar evso. Batalliler devletle daha durayım diyenler. Battaniyenin altında geçirdiğiniz her saniyede fitne odun taşıyorsunuz. <gülüyor> Haberiniz yok. Teröristlik yapıyorsunuz. Batlaniye Kalkın adam gibi çalışın eğer bu milleti seviyorsanız yoksa vatan hainisiniz. Her yani. şeyden önce marjinallik yapmayın. Marjinallik yapmayın hakikaten. Ucuz yırtmışız. O zaman bir sene bırakın, Bir, bir sene de atlanılan dersle bu sene ortam olumunu ha, Hayır öyle şey yok. Ben Altyazı. zaten o tip planların tamamen yurt dışından yapıldığını düşünüyorum. Yani o mesela gelecek sene bağlı ders var. Bu sene önce şeyi alayım ondan Tabii. sonra ötekini yapayım daha şey yapayım uzatayım uzatayım. O zaman şöyle Rahat rahat, rahat okuyayım. Dışından, başka bir şey yapayım. Onlar dışından tamamen... mesaj geliyormuş telefonlara. Gece... Hadi ya. Sabah erken kalkıp çalışırsın. <gülüyor> gece değil. O subliminal mesajları veriyorlar mesela. Dizilerde falan alttı gece erken kalkıp gece yatarsın sabah erkenden kalkıp çalışırsın diye. O çocukların hepsi ne oldu bugün? Hepsi birer terörist. Hepsi birer marjinal. Hepsi birer... Şu anda maalesef ki kayıp gençlik dediğimiz bir gruba üye. Evet vallahi öyle. Ben burada ilk kez açıklıyorum. Kayıp gençlik grubu. Fotokopici de ben fotokopilerini çektirdim bütün notlara. Hmm, Sanki notlar notları çektirmekle hemen şey oluyor. O zaman benim şöyle bir tekrüm... Teklifi... Fotokopiyle gelen adalet yaz Oktay hashtag'i. Yazıyorum abi fotokopiyle gelen, gelen adalet adalet. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. <gülüyor> Kimse Bağlı dersleri şey kaldırsınlar <gülüyor> bundan sonra. Madem 6-7 ba bunu... Da... Bagli derslere... Kal Ay hayır. <gülüyor> bagli ders dersler kaldırilsin. Yok abi hayır, hayır yazdım ya. Bir Hadi daha kaldırilsin falan yazdım. Tamam yo, bunda yazdım. Çift hashtag yürürüz ya. Çift hashtag. Bagli dersler kaldırilsin. Şu anda 9.3 hashtagimizi belirledik zaten. 10 program vallahi hashtag şeyi oldu program, ya. Program program coştu resmen ya. Resmen program program değil. Hashtag. Yani. Neyse bu haftada konumuz belli üniversiteyi maksimum ne kadar okuyabiliriz onu belirliyoruz. Vallahi belli hakikaten. Yani Bizim günden verimiz çok iyi oluyor ya. Vallahi rahat rahat. Şşş, çok rahat. Rahat rahat her yere arabayla gidip gelebiliriz. Yani. <gülüyor> <gülüyor> siz üniversiteyi kaç yılda bitirdiniz? <gülüyor> son yarış son saatte on yarış saat Hobbit olsun. verelim o zaman. Onlara tamam. Da Hobbit olsun. Ama David Ceysin değil. Ev hobbiti verelim herkese. <gülüyor> Tabii gidip bir tane tabur almanız lazım bulaşığı bulaşığı şey yapmak için o, yetişemiyor çünkü. Hayır canım Ben de her şeye yetişemiyorum Hobbit'le beraber şey Hobbit'le Hobbit <gülüyor> genel adalet yaz yaz oklar, yaz. Hobbit taburesini kendi getirir efendim <gülüyor> diye bir not düşülmüş evet. burada Ama bu 6-7 yıl biraz aksızlık olmuş her üniversitede mi acaba öyle bak aklıma takıldı takıl e, Tıp üniversite... okuyanlar ne yapacak Evet tıp okuyanlar Kafadan terörist mi Eczacılık da 5 değil mi onlar da yani tam arada kal Eczacılık 5 mi bu arada Eczacılıkta 5 doğru. 5 değil Tık mi? Bu kadar ağır herhalde onu. O da ağır. Niye o da enteresan bir şeysin? Bunun 4'ü var, 6'sı var. Niye 5? İlla bir marginal, illa bir marginal. Neyse. On o konuyu da Bilge'ye başka bir zaman yine herhalde Başbakan bununla ilgili bir açıklama yapar. Oktay. Kitlendi. Fransa'da Fransa karışmıştı. Ne olduğunu anlamaya çalışıyorum ya. Yani. Fransa... Ukrayna karışmıştı. Ukrayna Ukrayna zaten karışık. Ukrayna'da bel altı vurmaya başladı ee, iktidar. Bu e, şey protestoları Sürükleyen bir eski boksör var ya Hı -hı. E, muhalif lider deniyor Hı -hı. onun şimdi özel hayatından e, yürüyor şey Ukrayna'da e, iktidar e, işte şöyle yapıyor böyle yapmıştı. durumlar oluyor zaten ama peki Ukrayna'daki iktidarın çok sağlam bir medyası var mı var tabii ya çocuğuna sahip çıktı 8 gazete aynı anda başlık açmış <gülüyor> tabii canım ondan sonra da e, Ukrayna hükümetin güzel. başındaki e, Yanukovych miydi? şey demiş. Bütün gazeteler aynı başlığı atıyor. Bu haksızlık değil mi diye. O da bas bas bağırmış. Hep beraber aynı şeyi söylüyorlar. Yani o yüzden Ukrayna'da durum şeyde. Fransa'da güzellik yarışması olmuş. Afrika kökenli Flora Kokorel. Fransa'nın en güzel kızı seçilmiş ama ne güzel. de kadın. Güzel Doğru, mi? Var güzel. mı fotoğrafı bir yerde? Şeyde var. Hürriyet'te var. Bakarsan görürsün. Uluslararası Ticaret Bakarsan Öğrencisi. Bakarsan Görürsün diye laf soktu. Bakarsın, Bakarsan Görürsün, görürsün hashtag. hashtagimiz yeni belli oldu. <gülüyor> Nasıl program oturdu ya? 1.82 boyundaki Uluslararası Ticaret Öğrencisi hanımefendi. Ayakkabı numarası kaçmış onu sor 1.82 boya en az o kızın 41-42 numara ayağı var. Ve erkektir o zaman. <gülüyor> Kozmopolit bir Fransa'yı temsil etmekten onur duyacağım demiş. Ee, Sen misin bunu diyen? Orleans bölgesini temsil etmiş benim kökenli Flora parantez içinde 19 ee, demiş. Alem daha o Delon... uzar o zaman ya değil mi? 19 yaşında 1.80 daha. 1.90'a gider o. Ben 21-22'ye kadar uzadım. Demek ki o da uzayacak. Doğru. Okay. Fahir kendimi... uzadığına göre ben de uzadım. O da uzayacak. Fahir uzadığına, uzadığına göre ben de uzarım. Uzarayım. Hashtag yaz. Ben hemen <gülüyor> ekliyorum buna. Fahir <gülüyor> uzadığına göre siz de uzayabilirsiniz. Valla oldu çok güzelim. güzel ee, Sevgili dinleyiciler Hashtaglerimizi başına DS koyarak <gülüyor> Takip edebilirsiniz teşekkürler <gülüyor> Alendelon Ekim ayı başında ne, E ne oldu şimdi işte Fransa'da geçti, Fransa'da Fransa'dan aynı konudan Kız devam böyle edelim. böyle yani dedi Alendelon'a geçti nokta biraz demokrasi... mı ayaklandı Valla ırkçılar ayaklandı Bu da ırkçılara kapak oldu e... Diyor Fransa Medyasın bazı kişiler ee, Alendelon ırkçılık, da... ırkçılık mı yapmış Sahip mi çıkmış kızan Alendelon'un Tokat diye bu hanımefendinin güzel yarışmasında birinci olması. Ama Alendelon de... şeyden jüriden. Güzellik yarışması komitesinden. Ben burada jüri olduğum istifa. sürece bu Arap oradan çıkamaz mı demiş. Vallahi bundan sonra Demeye ben de Alendelon filmleri izlenmesin. Ben de Alendelon. filmi izleniyor. <gülüyor> olur mu? Bütün gençler arasında çok popüler Alendelon mu? Yok be ne? Alenendelon. Buyurun efendim. <gülüyor> Ege Kayacan susturmayı Ailenen biliriz hashtag oldu. Sen hashtag dedin de o zaman sen 2 saattir flora dendiğinde ben ağzım zor tutuyordum flora, kloro, karbon falan dememek için ama demeyeceğim yine ben <gülüyor> efendiliğimi koruyacağım demeyeceğim Ortay şu anda hashtag hakkı sende bence çok hashtagimiz olduğundan Fahir beni aynı hashtagde Ya Benim de aklımda şeyler var ama Fahir'in çıtası yukarıda Bayağı. Yani yukarıda onu bir, üst, bir üstüne vurmak lazım şu anda durumum yok e, Sarkozy'nin dönmesi konuşuluyor bu arada e, Fransa tamamen bir güzellik şeyinden yarışmasından dolayı bütün şey alt üst oluyor. Ama, ama inan işte. birinci dünya savaşı da bir Sırp milliyetçisinin biliyorsun olayından çıkmıştı Fransa'daki hadiselerde bir güzellik bir Sırp milliyetçisinin milliyetçisi gencinin gencinin evet. Sırp milliyetçisi gencinin. Bu arada şey de var yani bu ırkçılık denen şey bela çok güzel gizlenir gizlenir olmayacak yerde çat diye. Net bir şekilde kendini gösteriyor işte bu güzellik yarışması da bahane olmuş. Daha öyle olmuş artık e, Fransa'da şu anda yeni bir şey konuşuluyor bakalım ne olacak. Buyurun süper hadi. roket testi hazır bu arada. Ha, i̇şte böyle haberler lazım bize Süp, umut verecek. Süper, Super roket e, Almancası. Kostarikalı astronot Franklin... Chank Diaz Bugün e, yaklaşık 10 dakikadır konuşuyoruz. Baya bir isim geçti değil mi yayınımızda? Hakikaten geçti. Hmm. Ee, Franklin Chank Diaz tarafından tasarlanmış. gelen adalet. Hashtag yaz. Costa Rica. <gülüyor> ben bir yandan yazıyorum. Siz söyleyin abi. <gülüyor> o kadar sırf bilgisayar sende olduğu için bütün hashtagleri de sana veriyoruz ama yok abi ne olacak ben zevkle bir elim Ben şuradan açayım Birden bari. Bir Eee Sevgililer en son hashtag'imizi takip ettiniz herhalde. Neydi? <gülüyor> Roketle gelen adalet. 1977'de Kostarikalı astronot Frank Chengter tarafından bilim dünyasına tanıtılan plazma roket projesi NASA'ya göre %60 oranında tamamlandı. Yani yıl başına yetişir abi demişler. Biz tamam" gibi. Yani yarısını geçtik abi %60 tamamlanması ne demek ya Ya plazma roket diyorum o yani Yarısından çoğunu Çoğu abi kaldı abi ha, Pla Plazma tamam. roket diyoruz ama tam adını vermekte fayda var Değişken spesifik itkili Manyetoplazma i̇tkili, roketi İtkili dirkin itkili işte, Değişken itkili manyetoplazma Sevgili roketle gelen i̇tkili de itkili Değişken mi spesifik itkili İtkili, itkili. İtki. i̇tki ne demek hı ya hı hı Yapıyor yani roket kendi İtkine ya. İşte itki abi Kalkma yani kendi kendine kalkmaya itki denir. Ha itki. İtme. ikili kendinden itkili yani. Kendinden itkili. İtmeli değil de itkili. İtkili anladım. Manyetoplazma roketi. Bu konudaki görüşleriniz çok itkili oldu. Teşekkürler. Yani kendi kendine hızlanan anlamında. Bu roket. Roket. En istikrarlı gazlardan... Hangisini yakıt olarak kullanıyor olabilir? İstikrarlı gaz deyince benim aklıma çok istikrarlı gazlar geliyor mesela. Ne olabilir? Ee, pek çok gazımız var ama bunların içinde karbondioksit bir gaz olarak. Değil. Monoksit. Değil. Florokloro. Değil. Değil. En azından gazdı ya. Al gaz, gaz mı oktay? Argon olacak argon değil mi? Argonla gelen adayız. biliyorsunuz ülke... <gülüyor> Biliyorsunuz ülkemiz bir argon, argon cenneti. O yüzden Neden ülkemizde argon bulunamadığının takdirini ben sizlere bırakıyorum. Şu anda takdir, takdir ediyoruz, ediyoruz sevgili Sessizce takdirimizi gerçekleştiriyoruz. Argon yakıt olarak kullanıyor. Uzayda bulunabilen yenilenebilir bir enerji kaynağı olan bu argon ha. yenilebilir mi? Yenilenebilir mi? Hem yenilenebiliyor hem yenilenebilir. Argon yenilir mi? Argon, yani şöyle mesela bazı füzyon yemeklerinde şey kullanıyor ya, nitrojen gazı. Ya, ben, ya benim yani. içinde <gülüyor> yani ses tonuyla sunulan her şey yenebilir. <gülüyor> her şeyi yene. yenebilir. <gülüyor> Ee, uzaydı bunlar bu enerji kaynağı ne demiş? şimdi şey mi demek istiyorlar ha. uzaya gittik argon da orada bir yerde biz zaten argon buluruz ki oradan zaten argonu şey ya yapalım. hızlandıracak hızlandıracak hani itkili hızlandıracak derken zaten itkili. onu herkes anladı 6 kat bitince. daha çabuk, altı. Daha çabuk. Altı. her şey 6 kat daha çabuk olacak düşer çarpı 6 diyorsun yaz <gülüyor> Ege hashtag çarpı 6'yı çarpı 6 yalnız çarpı harflerle yazılıyor 6 rakamla altı. yazılıyor 56 kilometre hızla ulaşabiliyormuş saniyede. İyi. Saniyede 56 kilometre demek. Ha 39 günde gidebiliyor yani mesela Mars'a. Mars'a 39 Tabii gün. biliyorsunuz Mars seyahati sıkıntılıydı. Eyvallah abi demiş 39 gün. İyi. Vallahi çarp gitti. Mars 39. Valla bütün hashtagleri ben buradan devreye sokuyorum ve herhalde bugüne kadar 3-4 tane takipçimiz varsa Twitter <gülüyor> hepsinde. Bu ne ya diyerek kaybedeceğiz ama hashtagle gelen adalet yapıyoruz. Yani sonuçta... Modern sabahlar, modern sabahlar, modern sabahlar. Radyo modern sabahlar devam ediyor sevgili sanat severler hashtagimiz modern sabahlar devam ediyor buyurun efendim. <gülüyor> <gülüyor> Hayatımızda boşluk vardı yani bir laflarımızı şey cümlelerimize bağlayamıyorduk. Evet. Doğru. Bu hashtag imdadımıza yetişte hashtagle gelen adalet diyoruz buyurun efendim. Hmm, bakalım şimdi eski sevgilinin eşyaları internette. Bundan sonra sosyal e, medyada kendinize... E, ...diyelim ki sevgilinizden ayrıldınız. E, diyelim ki e, onun bir takım... ...tabii ki biliyorsunuz gidiyorsunuz, geliyorsunuz birbirinize. Kotmont. İşte, Kotmont, e, bir t-shirt, bir diş fırçası. Mesela Soğuk Hava'da buluştunuz ama dışarı çıkacaksınız. Hava ısındı. Ben Codmont'u evde bırakayım. Sonra havalar sıcak gitti. Mesela Codmont kalıyor. E ne oluyor? Ayrıldıktan sonra birbirlerine kızmalar, efendime sokmalar, dilenmeler. Kreşlekler. O yakma durumuna kadar gidiyor bu iş. <gülüyor> Isınmak için mi? <gülüyor> Isınmak için ve yani o şeyle beraber. ile beraber. Tiksintiyle beraber. Tiksintiyle beraber. Ee, o yüzden e, hiç bunlara artık şeye gerek şu, yok. Bunlar bu, çünkü ihtiyaç özür sahiplerine ulaşsın. Ama noktayı evet. söylediği önemli bir şey var. Bizim hayatımızda şu anda eksikliğini hissettiğimiz şey... ...evde bir şeyleri yakacak... ...alt yapımımız olmaması. Evet maalesef. Bir yani, Soma, bir kuzine... Yok, yok ne ola her kesimli belki şömine, sistemle... şömine evler şömine olan evler yok, var ya onlar da düşünüyorlar yakmaya şey yapmaya çekmiyor baca çekmiyor yani işte çekmiyor o ihmal ediliyor da ondan <gülüyor> Aslında... hayatımızda bir şeyleri yakamıyor olmamız yani bizim kültürümüzde bütün insanlığın yani şeyinde kültüründe bir şeyleri yakmak var ve şu anda bizim hayatımızda Evimizde bir mektubu bile yakamıyoruz. Nerede yakacaksın mektubu? Ocakta da at mesela. Yo, ne? Pencereye koyacaksın da onun içinde yakacaksın. Yine mektup, kapağında, mektup kapağında. nerede geliyor? Mektup da gelmiyor da işte. <gülüyor> mektup yoksa yakacak mektuba yeri gerek. Var bilgisayarda bir tane şey yapsalar ya. Yakmalı. Application yapsa. Birisi Aa. mail attı mesela. Sinir oldun. Onu böyle cayır cayır alevler içinde görüp şey yapsan. Ve Siz o yanarken sen. de böyle mesela artık bilgisayar ya da tuttuğun akıllı telefon ısınsa. Abi çok iyi ya. Çok güzel. Bir şu an programcı bir otursun ya. Mesajlar Var, varsın gitsin şarjı ya. Şey değil ona önemli değil. Varsın gitsin varsın şarjı. Gitsin, varsın gitsin bir daha Varsın şarjı. gitsin şarjı. Varsın gitsin şarjı. belli. Varsın gitsin şarjı. De, varsın dinleyicilerimiz sarzi. Sarzi. Sarzi. Dinleyicilerimiz de katkıda bulunuyor. Hashtag. Hashtagimize. <gülüyor> <gülüyor> hashtaglerimize. E, Yusuf Bey mesela çok hastayım. Çok hastayım demiş. E, penisiline kadar vardı bu işin ucu diyerek. penisilinle gelen adalet... Hashtagini açmış ona destek vereceğiz. Susuk Bey geçmiş olsun diyoruz. Ondan sonra Elmayra Modern Sabahlar'la gelen adalet Modern Sabahlar dinleyicileri Çılgınca <gülüyor> takipleşiyor. ile. Ee, yalnız bir şeyimiz var. Bu hashtaglere lütfen ayrıca bir şey yazmayalım. <gülüyor> yazmayalım evet. Ee, bunlar da dinleyicilerimizin katkısı. Çok teşekkür ediyoruz dinleyicilerimize. Ve en büyük sorunumuz olan tekrar e, evde yakayamıyoruz yakamıyoruz bir yakamıyoruz Madem yakamıyoruz. Yakamadığımız yak... için sorunumuz aslında. Ya sen, evet. yakma sen zaten at. Geri dönüşün kutusunu at. Yok mu sizin oralarda geri dönüşün kutusu? şey yok. Dramatik tarafı Hayır, yok. Ya tamam hem... dramatik tarafı olacak bir mektubu bir şekilde... böyle şömineye atmak var. Döndü gitti mektup. Ondan mektubu sonra mektup kalmadı. Mektupları ben toplayayım mı? Gazetelerle beraber evet. kağıt dönüşümler Sen atıyorum. dramatik kaç sene ayrancıda oturdun. Evet. Ayrancıdaki evlerin neredeyse tamamında şömine var. Bir tamam. günde şu şömineyi nasıl yakabiliriz diye sen üzerine düşeni yaptın mı? Ben orada dramatik hareket yapsam mesela dramayı sonra böyle duman olunca yaşayacağım diye yapmadım. Ayağını o şöminenin köşesindeki şeye çarpmaktan başka bir dram yaşadın mı evde? Bir başka Yaşamadım. sıkıntımız da şu yani bu dramatik ateşe atmalı hareketler varken hayatımızda plastik yoktu. Evet koku yok, o kadar kokmuyordu. Hiçbir şey kokmazdı doğru. yani. Evet. Şimdi düşünsen böyle naylonlu maylonlu kıyafet. kot montu atsan leş gibi kokar. Yani sırf kot diye bir artık kot mont yok. maalesef. Yok yani. karıştırıyorlar. Maalesef Koltuk, tight. Sevgilinin taytını at bakalım ateşe. Nasıl musun? var ya? Damlar o tayt damlaya damlaya, damlaya yok olur ya. Rezalet. Ama artık bunlar e, geride kaldı. <gülüyor> www.geridekalenler.com <gülüyor> adresinde kalender ee, diyor. Hashtagimiz belli oldu. Hashtag <gülüyor> <gülüyor> www.geridekalenler.com <gülüyor> Çok güzel ya. Noktalı ee, hashtag açılabiliyor mu bu arada? Açılıyor. Açılıyor. Noktalı hashtag gelen adalet yaz. Yaz. <gülüyor> <gülüyor> ee, <buradan> sonra, <gülüyor> <gülüyor> bu sitenin kullanıcıları eski sevgililerim gibi Tabii ki ücretsiz olmak Ne birisi, Koyuyorsun alıyorsun Mesela diyorsun ki bir kot mont Tak eski sevgilinin kot montu Pat orada bir başka birisinin sırtında Sen de onun eski sevgilinin taytını alıyorsun Mesela burada tamam. hoş bir becay iş oluyor Yani bu ne bileyim Hem bir sana şeyi hatırlatmıyor Bir üzüntü bir sinir Hiç Bir, bir, bir, diyorum, gam, bir, bir anısı olmayan bir eşya geliyor ya, Hoş da bir tayt gelebilir sana Neden olmasın Taytla gelen adalet. Tide gelen Bilmiyorum adaleti mi? açıyorum ben şu anda. Hayır. Aç. Aç Oktay'ım. İşte kaçmaktan program yapamıyoruz. Çok güzel. Tebrik ediyoruz. Ee, ve bir kere daha adaletin Birazdan verdiği. yarışma başlayacak. Kaç huzurla ha. devam ediyoruz. Bir haberimiz daha var. Yarışmadan önce onu da verelim. Tabii tabii verelim. Ee, mi biliyorsunuz. Evet. Bilmez miyiz Kerem'cimi? Seda Güven'i biliyor musunuz? Onu Aa, En çok Seda Güven'i biliyoruz. Kim Kerem Seda? Can ve Seda Güven. Seda Güven dizilerde oynuyor. B birlikteler şu anda. Mutluluklar diyoruz. Mutluluklar diyoruz. Türkiye'nin en iyi çifti. Ee, en iyi çifti. İstin alışveriş merkezinde alışverişe da, dalınca... Belgesini gösteriyor alışveriş merkezinde. Yani bundan önceki çiftlerimizi gördük nerelerde takıldıklarını. Dalınca bu alışveriş dünyasına e, kepeklerin kapatılma anonsunu duymamışlar. Sen içeride kal. Kerem Niseda. Seda <gülüyor> ya bizim Kerem ya. ya. Dışarıda masum olan personelin kendilerini fark etmesiyle ancak dışarı çıkabilmişler. Anca Çocukların adalet diyoruz. <gülüyor> 20'de girdikleri mağazadan kaçta çıkmışlar iyi? Kaç 22 de. <gülüyor> 22 15'te. Tam 15 dakika geç kalmışlar. E, sineması yok muymuş? Hayır ya olabilir. mağazanın içinde triko mağazası. Hayır. Öyle düşün, hayır. Teliko ile gelen adalet diyoruz. Teliko satan mağaza. O Trikosal, zaman bugünkü e, yarışmamızı, çoğun yarışmamızı çoğun Radyo Otü'nün 100. özel gösterimi Hobbit e, Smog'un Çorak Toprakları filminin davetesini bugün Twitter üstünden verelim. Telefon da. edecek dinleyicilerimizden veya yani olmayanlardan, e, ulaşamayanlardan özür diliyoruz ama bu sabah Twitter'da hashtagle gelen... Davetiye Hashtagimiz bu Açıyorum hemen hashtag'i Dinleyicilerimiz olan Hashtag le gelen Davetiye Hashtag'ine Ve de Kendi ona bir hashtag ekleyerek Etmek suretiyle e, Şey yapsınlar O zaman güzel de bir türküyle istersen yarışmamızı Başlatalım mı? Nasıl yapalım? <gülüyor> Başlatalım mı? Hashtag yine koruban ha, hashtag yine hashtag Et yine modern koruban, sabahlar Twitter'daki yine. adresimiz sevgi dinleyiciler Dinlerin, saçların, Et modern sabahlar sevgili dinleyiciler Daviti elleriniz için Yarışmada kullanacağınız Twitch, Twitter Adresi Twitch, ne yapacaksınız diz, Şöyle yapacaksınız Diyez işareti ile gelen davetiye yazacaksınız ve yanına kendi hashtaginizi koyacaksınız biz de hashtagler arasından süzülerek bu sabahın şanslı ismini davetiyeleri kazanını belirleyeceğiz yarışmamız bu şarkıyla beraber başlıyor ilerleyen dakikalarda hashtagleri okuyacağız ilerleyen dakikalar dokunan hashtagler diye de onu da hashtagler arasına abi. ekliyoruz ve White Stripes'da yarışmamızı başlatıyoruz Seven Nation Army Radyonuz'da Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo Tümrüsü Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sana severler de gelen davetiye diye bir hashtagimiz var. Buraya da hashtaglerinizi yolluyorsunuz. Radyo Tümrüsü'nün 100. Anbaro. özel gösterimine davetiye kazanıyorsunuz. Hobbit'in 2. bölümü Smagun çorak toprakları. Topraklarımız çorak. Devletler şeyimiz bereketli yok. toprakları olsaydı, çukura tipi bir yerde ne kadar güzel olma mıydı? Hakikaten Kısımak çok hoş. Ver oraya hobitleri. Ver, bak bir Eksinler, anda sana. Diksinler, diksinler, bitsinler. bitsinler. Yeni orta dünya, orta dünya normalleşiyoruz. hashtag yine. <gülüyor> neler neler yaparlar. Daha demokratik bir orta dünya için hashtaglerinizi bekliyoruz sevgili dinleyiciler ve akıyor hashtagler. Biraz akanlardan. Hashtag der... gelen davetiyeye lütfen hashtaglerinizi. Hashtagli. Sadece o hashtag yazmanız yetmiyor. O hashtag hashtag cevap de veriyorsunuz. Hı. Neler geldi Oktay Bey? İlk defa bir hashtagimizi yazmanızı istedik. Bugün bir değişiklik yaptık. Ve hashtag gelen davetiyedir. Hashtagimiz. E, Hobbit filmine davetiye için. Mesela e, Zeynep Hanım heştek olarak ee, hep buradan katılıyorum Zaten artık davetiye benim olsun diye bir Hashtag belirlemiş çok güzel ee, Ondan sonra Sadullah Bey hashtagle gelen davetli Bak güzel girmiş Çok hoş ee, Ondan sonra Ezgi Hanım Sabah gelen adaletler. <gülüyor> Çünkü <gülüyor> neydi Çünkü, geceleri gelir adalet. Ada, neydi hashtag de gelir adalet. De gelen de şey sabahları var. gelen adalet evet. Ondan sonra Ada Pelin Yılmaz demiş ki Kar bütün pisliği temizledi yeminlen. Karla gelen temizlik ve adalet belirlediği <gülüyor> hashtag. Ondan sonra yine Zeynep Hanım hatırlatmış. Bugün imal <gülüyor> ettik. Ankara gelinliklerine büründü dendi mi yayında? Belendi. Çünkü 2-3 gün olduğu için. Gelinlik... Ama bu bir hashtag olmamıştı Dendi mi? Dendi. Yani ama belendi. Belen... Denmedi. Belendi. Yani 2-3 gün geçince büründü. Belendi'ye döner. Hashtag'i de hashtag Zeynep Hanım Ankara gelinliklerine burundu. Bur. Hashtag'i. Evet. Civli civli. Ee, yüzü... Ne? Ne? Yüzüğü çalınan... Yüzü gü... Yüzük... Yüzük... Yuzugu Jalinan Gollum için adalet #i <gülüyor> ile yayınımıza katılmış. Ondan sonra <gülüyor> Zeynep Hanım yine başka bir bu Zeynep sabah Hanım sabah yaşattığımız yok. ve yaşadığımız asap bozukluğu hakikaten e, ibret, ibretle gelen adalet. adalet tabii, yalnız mi? bu adamın elinden o şeyi alalım ara ara. Çünkü bu en son stüdyoya girerken o hashtaglerden nasıl ruhu kirlendiyse hobbit kobit yer mi diye içeri girdi yani. Hayır o da, o da dinleyicimiz dur. O fay, da mı? Acele etme tabii Geliyor. Hashtag bulamayın. bulamayanın bulamayanın Bulamayanin izdirabı. i̇zdirabı. Zeynep Hanım'ın şeyi yine ondan sonra hashtagler içinden bir seni seçtim Göktuğ Bey galiba. Bu arada benim gördüğüm bir tane hashtagle gelen davetiye de Hobbit davetiyesi gel bana gel bana gel gitmek istemediğim bir filme eşim yüzünden para ödetme hashtag ile yazmış Dilem Hanım. Doğru. Eşi yüzünden para <gülüyor> ödeyecek çünkü. Doğru. Eş durumundan tayin olduğuna inanıyorsun da eş durumundan e, sinemaya para ödendiğine neden inanmıyorsunuz? Teşekkürler. Hollanda'dan bize e, yazan, ile katkıda bulunan Elmayra e, Hollanda'dan? ne demiş? Podcast'le gelen Adalet. esitlik yurt dışındaki herkes için demiş. Zafer Galioğlu, hastasıyız kıllı ayağın, sivri kulağın ve dahi kıllı cüce kadının... Medan. overload çaldı yallah bu arada çalan şarkıya da hashtag açmış bizde zaferin hastasıyız zafer ganioğlu'nun hastasıyız hashtagde gelen davetiyeye yazmış bunu da meritokrat ne demiş hobbit gobbit yer mi bunun üzerine lithayer ne demiş Anfaro! <gülüyor> haklı iki güzel hashtag <gülüyor> ondan sonra ee, başka ne var davetiye isteyenler takipleşiyoruz ile yazmış sefa bey davetiyelerin efendisi davetiye kardeşliği yazmış. Bak Gizem Hanım ne kadar güzel yazmış. Bir hashtag belirlemiş fail Modern sabahların demokrasisi ne kadar güzel. <gülüyor> Çok da günceli de yakalamış. Irmak Hanım bizim hashtagimize hashtagçiler takipleşiyor ve Hobbit'le gelen davetiye hashtag'iyle katılmış. Teşekkür <gülüyor> ediyoruz kendisine. Bizi Serbaş ne demiş? Hashtag'le gelen düğün bayram demiş. <gülüyor> Çok güzel. Atlamıştık. Bu aklımıza gelmemişti. Ondan sonra... E... Yurt dışındaki dinleyicilerimiz bu arada. Biri, yazabilir. Onlar açmışlar. da yazabilir. Açmışlar evet. bile Podcast'te gelen eşitlik yazmışlar. Bunu da ihmal etmeyelim. Podcast'ları da ihmal etmeyelim. Hakikaten bu hashtag'i de lütfen pompalayalım. İrem Hanım modern topraklarla gelen adaletin davetiyesi demiş. Ne kadar hashtag güzel. Olarak. Çok doğru. Yani doğrudur herhalde diyoruz. Ya, herhalde kesin doğru gibi geliyor bana. <gülüyor> bana da öyle geldi. Ondan sonra Ben gideyim bir ruhumu arındırayım ya. Vallahi içim şey oldu Ozan ya. Ozan Bey ne demiş? Hepsine yükmedecek tek hashtag. Hashtag bu. Romanya'dan sevgiler demiş. Yine bir başka yurt dışından gurbetçi dinleyicimiz. Ozan Bey selam olsun Romanya'ya diyoruz. Selam olsun Bükreş'e. Doğru ya sonra... değil mi Oktay? Bükreş falan dedim ama. Tabii doğru dedim Hayır daha ne olacak ya? Daha ne Yanlış bir yerde. Irmak Hanım'ın şeyleri var, eşyeleri var. Irmak Hanım'ın çeşitli tweetleri ve hashtagleri. Ondan sonra. Gayet güzel. Gayet güzel. Aynen, evet, devam, aynen ilgi devam. devam. ediyor devam. Hashtag ile gelen adalet hashtagine kendi Aha. hashtaginizi yollayarak modern sabahlardan davete kazandınız. Da son, son, son bir hashtag, hashtag. bir yan, bey, e, yanlışlıkla stüdyodaki bilgisayara şiddete son. Hashtag e. bu. Doğru, yani çok doğru. Söylediğim bilgisayar. Gerçi bu aralar vurmuyoruz, o da akıllandı. Evet ya, bir kendine geldi yani. İki tane. Demek ki aslında bazı şeylerde de gerekiyor ufaktan. Az da olsa dozunda bir şiddet her zaman. Bilgisayarı kırmadan, kırmadan incitmeden, incitmeden, incitmeden, vazifesine davet edecek bir hashtag. Görkem Hanım, karla gelen hastalikler demiş. Yalnız lütfen bazı dinleyicilerimiz ıı, ı kullanıyor, <gülüyor> u kullanıyor, u kullanıyor. Okumasın ıı, da bizimle. Zor lütfen. oluyor, zor oluyor. Yapmasınlar. İ... Ve şey kullanalım lütfen yani U İy, kullanalım. Ü kullanmıyoruz. iyi kullanmıyoruz şey Ö, iyi kullanıyoruz. Ü kullanmıyoruz. Ö mesela yani. Ö kullanmıyoruz. <gülüyor> Ö kullanmıyoruz. O kullanıyoruz. O kullanıyoruz. Mesela son... Ü. Hayır. Ü kullanmıyoruz. U kullanıyoruz. Ya da en fazla şapkalı U. Evet. Ş şey <gülüyor> kullanmıyoruz. S kullanıyoruz. S kullanıyoruz. Lütfen. Bunlara dikkat edin. Bunlara dikkat edin. Özen. <gülüyor> lütfen birazcık. <gülüyor> lütfen birazcık. Ozen. Ozen çok güzel. Hashtag'iyle. Hashtag'i bir katkısı oldu. Hashtag dünyasına. Ee, ondan sonra Ozan Bey Bükreşten. Bence Nerede? bu da bir hashtag. Bükreşten'im demiş. Ne o? Ozan Bey Bükreşten. Bu da bir hashtag kendi içinde. Ee, Hashtag'le gelen davetiyeye hashtaglerinizi bekliyoruz. Sizin Levent Bey hashtag ne ararla orta dünyada demiş ama hashtag kelimelerin arasında alt Çizgi var <gülüyor> lütfen ona dikkat edelim sevgili dinleyiciler. yani birleşik yazarsanız Levent Bey'i göremezsiniz diyoruz okuması da bizim için zor oluyor <gülüyor> hangisini tercih etseniz biz sizi kararı size bırakıyoruz kararı kararla gelen adalet adalet diyoruz modern evet. modern sabahlar, modern sabahlar. Hashtag'le gelen bulantı hashtag ile devam ediyor sevgili dinleyiciler. Dinleyicilerimiz hashtag'leriyle bize katılıyorlar. Bunun yaptığımız şeyin tam adı kasmak e, bu sabah. Ve dünya trendlerine giremedi, giremedi, Maalesef, giremedi, giremedi. Maalesef nerede hata yaptık onu bilmiyoruz. Ama mesela e, güzel hashtag'ler geliyor. Kaybolan değerler hashtag'lerimiz. Levent Bey mesela demiş ki ee, kırmızı feneri hashtag'e tut. Birinci e, hashtag'i bu. İkinci hashtag'i 1001 surat hashtag'çilik. Ee, güzel hashtag'ler. Nefis. Nefis. Ondan sonra Özgür Hanım demiş ki... Erflikle gelen asalet. Çok güzel. Çok güzel bir hashtag. Asalet olmadan adaletin anlamı yok. Adaletle gelen asalet hashtag'imiz. Bir tane hashtag'çi alsak kaç para maaşı vermemiz gerekiyor? Çok oraya. değil ya. Ee, zaten part time olacağı için... A Asgari ücret yeterli Niye edin. ya? Şey part-time mi çalışıyor? #çiler part-time çalışıyor. Part-time çalışan #çiler. Ya. Ya ben gün içinde hep yanımda olsun istiyorum. Ha o zaman aklıma geldi. Mesela işte eve giderken ben kıyma alacağım. Kıyma ne yapayım? İzmir köfte. İzmir köfteyle gelen Tabii efendim. Bir iPad olacak kendisi orada. O yazıyor. zaman e, işte 2500 3000 lira yemeğini falan vereceğim artı ama artı yol, artı yemek, artı sigorta. Ondan sonra Yol niye veriyorum ya Zaten ben arabayla Dolaştırıyorum onun yanına Hayır hashtag'i söyledi Kırmızı Hayır. yandı mesela Kırmızıyla gelen Şey ihanet mesela yes. Hashtag'i söyledi Yol artı SKK artı Prim le gelen bir Adalet da <gülüyor> Diye hashtag Ondan sonra e, Kerem Bey'in şeyi var <gülüyor> <Ne gülüyor> Hashtag'i Artık valla O şey işareti Şey bir, işareti diyorum Bak diyez bile diyemiyorum artık Yani o noktaya geldim Bir İç Anadolu belgeseli. Doğrusu Magun çorak toprakları. Magun çorak topraklarını da çorak toprakları diye özet olarak açmış. Ondan sonra ince karla kaplı topraklar demiş Doğac bey mesela. Valla ben ince kızımı botlarıyla göndermişim karla gelen düğün bayram diyorum. Daha önce yalnız o hashtag, hashtag kullanılması girer olmaz. Ee, tekrar hashtag kullanılması. Maalesef. Valla de galiba dozunda almak gerekiyor fazla alınca. Hashtag'in mesela... fazlasının hiçbir zararı yok. Tıp ben. Valla ben bir onu hissediyorum bir gece yok. <gülüyor> yani ben şu anda kıpırdayamıyorum. Yani ben şu anda bir iki yaşındaki çocuk gibi e, masum bir o kadar da savunmasızım. Gizem yani. Hanım. Hashtagi şu şekil belirlemiş. Yapmayın. Tokat üstüne tokat. olsun Bugsy smileyessasin hobbitler demiş. Ve alt çizgi falan da yok. Böyle okuduğuma bakmayın. Çok güzel. Bravo. Vallahi helal olsun Gizem Hanım'a da. Aşk olsun Gizem Hanım ya da. Ya helal olsun ya aşk olsun. O ikisinden birinin olması lazım. Çok güzel hashtagler var. Çok, çok güzel hashtagler, hashtagler var. var. Maalesef eşşekler... hiçbiri e, dünya trendlerine giremedi. Bu da bizim ayıbımız. Yani e, Hobbit'le gelen adalet Hobbit gubit yer mi gibi Eşteklere keşke dünya Literatine Dünyada okusa, dünya Demek İngilizce yazmak lazım Belki de ya İngilizce, İngilizce yazan peki... Dinleyicilerimiz şu son dakikalarda Biraz, biraz kasabilirler biraz İngilizce yazabilirler İngilizce olabilir evet İngilizce son dakikalarımızı yani. Bir başka dil olan İngilizce'ye ayırıyoruz <gülüyor> Sevgili dinleyiciler e, Hep Türkçe hep Türkçe kadar? Bir başka dil olan İngilizce <gülüyor> <gülüyor> İngilizce olarak Merak. yazabilirsiniz. Ado Megika Ajan. Bugün size yedek listeden girdiğim, Anadolu Lisesi'nde öğrendiğim bir başka dil olan İngilizce'den birkaç kelimeyle seslenmek istiyorum. Good morning bir, sadece dil, yabancı dil demek o dili yabancılaştırır. Halbuki bir başka dil demek Doğru. seni zenginleştirir. O dili Hem o, o cümleyi kuranı zenginleştirir. Başta Hem o dili, dili konuşanı zenginleştirir. zenginleştirir. Evet. Kişinin kendisini zenginleştirir. Bir başka adam. dil İngilizce. <gülüyor> Bugünkü hashtagimiz... Ha, bağımsız bağımsız hashtag olarak. Bağımsız hashtagler grubu. Hani şey olacak, i̇lk İngilizce hashtag'i gönderene ben... Kendi adıma... 5 lira ver. 5-10 lira. <gülüyor> lira bir şey veriyorum. Beş. Şu anda cebimdeki paraya bakmadan. Neyinden ve nakit veremiyoruzla gelen, daha gelen adalet. Adalet, adalet. Diyoruz. Doğru. Ve o, o arada, zaman bir şarkı ve sonra da kazananları açıklayacağız. Bir de e, güzel örneğimiz var. Onu da zaten retweet... <gülüyor> Teknolojiyi kullan kullanarak bir başka, şey başka şey olan teknolojisi olan... bir teknolojisi retweet yaptık Zeynep Hanım <gülüyor> ee, güzel... sanatçımız Iron Maiden seslendiriyor <gülüyor> güzel bir şey yapmış ee, hashtag'i cümle içerisinde kullanmış ee, ve Ankara gelinliklerine büründü mü örneği büründü dendi mi yayında diyerek onu Ankara gelinliklerine burundu ee, hashtag olarak açmış ee, çok da güzel. Onu da retweet ettiğimizi bir kere daha hatırlatalım. <gülüyor> İngi İngilizce gelen <gülüyor> ilk tweetimizi çok, çok fazla arka arkaya 3-4 <gülüyor> <dört> tane geldi. <gülüyor> Zeynep Hanım e hashtagle gelen davetiye And justice for... <gülüyor> ne olabilir? <gülüyor> for small. Sm olabilir. <gülüyor> Ve bir başka İngilizce Elmira rumuzlu dinleyicimizden gelmiş. Ring is under the sofa call me. <gülüyor> Diyoruz. Yani enekter <gülüyor> diyor. Elmayra Hanım tebrik ee, ediyoruz. Nasıl bir sanatçımız şey Rick Springfield'dan bir başka dil İngilizce bir çalışma. <gülüyor> <gülüyor> Orta <Ortodum> tempo bir şarkı. <gülüyor> Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern Sabahlar... Radyo 3 Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Programımızın son dakikaları Faile, ve Oktay mutfakta değerlendirme yapıyorlardı. Hashtag yarışmamızı e, bir daha gözden geçirdiler. Ve bir isimle stüdyoya geldiler. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş Keyifler gel. olsun hoş ve keyif bulduk. logosuyla karşılıyorum sizleri. E, şimdi bir isim vereceksiniz. Tabii bir isim vermek sizin için... En zor şey çünkü bir isim vermek, bir başka seçim, isimleri vermemek, vermemek demek. Hepsinden isimler. özür diliyoruz kazanamayan ama bu sabah heştekleriyle bize destek verenlere bu mücadele burada bitmeyecek heşteklarımızı kasmaya devam edeceğiz bu bize. daha Hashtagle başlangıç. Adalet dedik çünkü bu daha başlangıç. Bu daha başlangıç diyoruz çok doğru Faiz ee, ve torbanın içine elini sokmanı istiyoruz Fahir. Yani ben elimi sokayım yani torbanın altına Biraz sokayım. Biraz da sıcak elini yani sızın. <gülüyor> Taşın altına koyayım. Yaralı parmağı bir şeyler olsun. Hep bunları yapayım da ee, yani şu durum beni çok hakikaten fazlasıyla rahatsız ediyor. İlla ki bir seçim bir başka şeyi seçmemeyi tercih ediyoruz ama herkes çok başarılıydı bence herkes çok iyiydi. Kimsenin kimseden bir üstünlüğü yoktu ama ama bir kişi. Fahir ee, elini sokar mısın? Sordu ya keseyi. O, hayır ne kadar Sizcecik, ya. O, bak, Oktay, tut, ba o bak tut, tut bak. arasında tuttu keseyi de ondan hep. Abi çok güzelmiş ya of. Bak tut. Tuttum Sizcecik, ya. Sucacık değil mi? Sucacık bırak şimdi onu sen. Al ben sana verdim tweet'i. al. Al bak kiminse al. Çok teşekkür ediyoruz açıyorum ben de. Aç. Çık çık. çık, çık. Sıra bakma ben elimi tekrar torbaya sokuyorum ama. Ne yazıyor burada ya? Kim yazdı bunları abi? abi ben ben yazdım. yazdım abi. Hem konuşup hem yazıyorum. Bir taraftan da hashtag topik ediyordum. Yamuk gibi olabilir. Yurt dışındaki dinleyicimiz Elmayra çıktı. Ne yapacağız? Ona veremeyiz. Veremeyiz tabii. Veremeyiz o bir tane daha çek. Abi <gülüyor> ben mi çekeyim yani? <gülüyor> çek bir tane daha çek. En, en sıcağını çekiyorum. Al. Bu hepsi sıcak ama bu diğerlerinden bir kıptık daha sıcak. Bakayım. Tamam bir kişiye mi vereceğiz? Bir kişiye, bir kişiye vereceğiz. vereceğiz. O zaman ee, Tamam ya şey çıktı e, Hobbit Kobit Yer mi? Hobbit Vallahi... kobit Yer mi ile bu sabah An... gerilim yaratan Anfaro, dinleyicimiz Amforo ettiler, ettiler. Amforosuz takipçiliği takipleşiyoruz Meritokrat Meritokrat Hemen ismini bilmiyoruz dinleyicimiz Bilmiyoruz evet e, Ama hashtagde gelen daviteyi o kazandı çok teşekkür ediyoruz dinleyicilerimize. Umarız güzel başlamıştır haftanız. Soğuk devam edecek. Nasıl başlarsa başlasın onu hatırlatalım. Yarın sabah görüşelim. Hoşçakalın.